Katına Yazan Milyon Eberhard Radyoya uygulayan Özel Arabul Yöneten Asuman Korat Efektör Metin Macun Teknik Yapım Aygün Gökçen Sanatçılar Noni Işık Yenersu Jim Çetin Tekindor Roy Cahit Şaher Dick Baykal Saran Lavinia Macide Tanır Aurelia Ümit Sergen Seabury Aykut Sözeri Deniz gitgide kabarıyor onu Yakında fırtına patlayacak Sen bu bölgenin fırtınasını tanımazsın Karşı kıyı ile adanın tüm ilişkisi kesilir Ne motor çalışır ne de denizin üstünde bir sandal kalır Ağaçlar devrilir Çatılar uçar Uzun sürer mi için Birkaç gün Kaç yıldır buradayım yine de fırtınaya alışamadım Şimdi de seni bırakıp gitmek hiç hoşuma gitmiyor canım Çim beni anlamalısın Seninle gelemem Önce Roy'la konuşmam gerek. Onu bırakıp kaçamam. Haklısın sevgilim. Benim en yakın arkadaşım senin nişanlı olmamalıydı. Babamı kaybetmeseydin belki de yaşamım daha başka olurdu Cem. Yalnızlıktan korkmuştum. Roy'un evlenme teklifini de sanırım bu duyguyla hemen kabul ettim. Ama sonra seni tanıdım, seni sevdim. Üzülmekte haklısın Nöni. İkimiz de ona karşı dürüst davranmadık. Yine de. Yine de seni sevdiğime pişman değilim. Ne olurdu Lavinia daha normal... ...daha olumlu bir insan olsaydı da... ...senin çiftlikten ayrılman gerekmesiydi. Her şey öyle üst üste geldi ki. Hala'mın kızı olmasına rağmen... ...birbirimizden çok uzağız. Onu pek az tanıdın. Herkesi egemenliği altına almaya çalışıyor... ...öyle değil mi? Evet. Birinin zayıf bir yanını bulmasın hemen ezmeye kalkar. Beni de kahya dik gibi yapmak istedi. Yavaş yavaş kişiliğimi yitirecektim. Biliyorum Ceeb. Ben de onu ne zaman görsem içim ürperir. İnsanları küçük gören, onlarla alay eden bakışlarından korkarım evim. Beni New York'tan yanına çağırdığı zaman çok sevinmiştim. Ziraat fakültesini bitirdim. İleride bana kalacak bir çiftlikte çalışmak benim için iyi bir fırsattı. Ama buraya geleli üç yıl oluyor. Üç yıl içinde hiçbir şey yapamadım. Tarlaların yanına bile uğramadım. Lavinia beni yalnızca ufak tefek işlerinde kullanıyordu. Bu gidişle bildiklerimi de unutacağımı anladım. Peki ama Aslında şimdi... Lavinia'nın bana ihtiyacı yok Noni. Dik çiftliği çok iyi yönetiyor Şeker tarlalarının verimi iyi Peki Lavinia niye seni yanına çağırdı Cem? <gülüyor> Mirası bana kalacak ya İşte bu yüzden yaşarken beni yanında alıkoyup ona boyun eğmemi istiyordu Çok bencil bir davranış bu Buraya geldikten sonra elimde avucumda ne varsa harcadım Lavinia'dan ücret almıyordum ki Bunu söylemek çok acı ama Dönüş parası bile bulamadım Noni Cem Roy'dan borç istemek zorunda kaldım New York'ta eski işime başlayınca rahatlayacağım Çantamdan paramı çalmasalardı Roy'dan borç almana gerek kalmayacaktı Hala anlayamıyorum Şimdiye dek bu adada hiç hırsızlık olmamış Zaten adada kaç kişi var ki Birkaç çiftlik Ötede işçilerin yaşadığı küçük bir köy Hem senin yukarıdaki yatak odana girip çantandan paranın çalınması Tuhaf Çok tuhaf Roy'a söylediğim zaman o da çok şaşırdı Hizmetçileri sıkıştırdı Odalarını arattı ama o para nasıl olsa ortaya çıkar ,ciğim. Kimse onu rahat rahat harcayamaz Çantamdaki parfüm şişesi kırılmış Paraların üstüne dökülmüş Paralar birbirine yapışmış gibi Hem lekeli hem de parfüm kokusu öylesine sinmiş ki Neyse artık bunlar önemli değil Nuri Seni bekleyeceğim Sen de Roy'la konuşup hemen geleceksin değil mi? Tabiciğim Buradan gitmemiz her bakımdan iyi olacak Eğer burada kalsaydık daha sonra onun yüzüne nasıl bakardım? Onunla ben konuşmalıydım ama istemedin. Umarım fazla üzülmezsin Noni. Zor olacak. Ama Roy anlayışlıdır. Bana karşı da hep sevecen davrandı. Bize fazla kırılmaz sanırım. Ha i̇şte Roy geliyor yine sevgilim. Gider gitmez telgraf çekip senin adresini göndereceğim. Beni orada fazla bekletme olur mu canım? Seni sevdiğimi unutma. Kusura bakma Cem. Seni biraz beklettim. Kasanın anahtarları ablamdaydı. İşte... İstediğim parayı getirdim. Daha fazla vereyim dedim ama istemiyorum. Oşa gerekebilir. Yok sağ Roy. Bu kadarı yeter. En kısa zamanda ödeyeceğim. Böyle söylemeyeceğim. Biz seninle dost değil miyiz? Fakat böyle ansızın gitmeye karar verişine canım sıkıldı. Biliyorum Lavinia buysuz, geçimsiz. Buraya geldiğin zaman ne kadar sevinmiştim. İleride Lavinia'nın çiftliği sana kalacaktı. Karar vermiştik. Çiftlikleri birleştirecektik. Daha çok ürün alacaktık. Ne dersin canım? Belki yine öyle yaparız. Lavinya'nın tek mirasçısı sensin Çok iyi insansın Roy Her zaman senin dostluğunu arayacağım Artık gitmem gerek Aşağıda motorda Alfred seni bekliyor Karşı kıyıya o götürecek Saat yirmideki gemiye yetişirsin Her şey için teşekkürler Roy Noni, Hoşça kal. Ortada yaklaşıyor Roy Evin kapılarına pencerelerine yine tahta çıkıp destek yapmalısın Peki abla yemekten sonra yaparım ya Ben de sana yardım edeyim Sağol Dik sağol Ama sen bu gece biraz fazla içmedin mi he? Anlaşılan Lavinia Cimin kendisini terk edeceğini hiç beklemiyordu O yüzden öfkelendi Hem de nasıl Evde ateş püskürüyordu Önüne gelene çarptı Eğer orada biraz daha kalksaydım Çıldırabilirdim Anlayamıyorum Madem ki Lavinya cimin gitmesini istemiyordu... ...onu ne diye istediği işte çalıştırmadı. Sen Lavinya'yı bilmezsin Oni. İnsanları kukla gibi kullanmak ister. Cim e de öyle davranıyordu. Bu yüzden durmadan kavga ediyorlardı. Hele dün gece. Cim yeter artık. Rahat bırak beni. Yoksa seni öldürürüm diye bağırdı. Demek çok kızdırdı Jim. İnsan sinirlenince ne söylediğinin farkına varmaz. Haklısın Roy. Lavanya beni bile canından bezdirdi Biliyorsunuz eskiden askerdim Uzun yıllar uzak oda tutsak kaldım Çok çektim Ama hiçbir yerde lavinyanın yanında olduğum kadar Bunalmadım Dik öyleyse niçin onun yanında çalışıyorsun? Çünkü Çünkü bir zamanlar Lavanya'yı çok sevmiştim Noni. Ona aşıktım Şimdi ise benim için çok geç. Buradan ayrılamam. Yaşlı bir adam. Başka bir yerde düzen kuramam. Sen olmazsan Dik Lavinia çiftliği yönetemez Gülüyorlar. <gülüyor> Kapı çalınıyor galiba. Evrim. Evet. evet, Alfred açtı. Ah, oh, Lavinia hoş geldin. Doğrusu seni bu havada beklemiyorduk. Otursana. Teşekkür ederim Aurelia. Oturmaya gelmedim. Dik demek buradasın Ben de öyle düşündüm zaten Yine her zamanki gibi sarhoşsun Benden kaçtın değil mi? Burada içkiye sığındın Lavinia, lütfen sakin ol <gülüyor> Nedense Roy benden kaçan herkes senin yanına sığınıyor Cem'i sen gönderdin Ona yol parası verdin Çok cömertsin Gerçek beyefendisin Belki diki de yanında çalıştırmayı düşünüyorsun ona istediği ücreti verirsin. Lavinia, haksızlık ediyorsun ama. Biz ya burada... sen oraya ya. Roy'un sevgili koruyucu ablası. Nasıl oldu da kardeşini bir başkasıyla paylaşmaya razı oldum? Hala anlayamıyorum. Belki onu çok yalnız. Üstelik masum, zengin değil. Yeter artık Lavinia, bu kadarı fazla. Ha <gülüyor> ha. Neyse, zaten gidiyorum. Dik seni görmeye gelmiştim. Bakıyorum burada dostlarının yanında rahatsın. İstersen burada kal. Çiftliğe hiç dönme Bu kadar saygısız insan görmedim Geldi hepimizi hakaret edip gitti hmm, İşte Her zamanki lavinya bu Sinirlenince dilinden zehir akar Dik Dik yüzün sapsarı ellerin de titriyor Hadi gel içeride uzan biraz topla kendini İstersen bu gece burada yat ha? Yukarıda her zaman konuklar için odalarımız vardır Ne sağ ol, sağ ol, sağ ol Gece kalmayayım Kırtnayı iyice bastırmadan işçilerin başında olmalıyım. Ah, <littleagna> huh? eh, sana zahmet oldu Nani. Araba ile beni getirmeseydin bu havada çiftliğe zor gelirdim. Roy Alfredle kapılara destek çakıyor Benim yapacak işim yoktu Hem ne olacak Komşuyuz burada birbirimize elbette yardım edeceğiz <gülüyor> Bu gece Lavina hepimizin sinirlerini bozdu Beni sizlerin yanında Küçük düşürmek için Havanın berbatlığını aldırmadan Arabasına atlayıp geldi Beni savunmaya kalkışan Royla, ile Aurelia'ya daha karit etti Üzülmedik Herkes Lavinya'yı tanıyor Biraz önce sen de söyledin ya Cem'in gidişini kabullenemedi Neyse İşte eve geldik Teşekkür ederim Nani Dik Şuraya baksana Merdivenlerde biri yatıyor Aman tanrım bu Lavinya değil mi? Evet o çok çok kötü düşünmüş. Hiç kıpırdamıyor bayılmış galiba. Koş Nani, koş. Harbiden. Tabii tabii kan Labin ya kan içinde. Labin ya vurmuş, vurmuşlar onu, göğsünden vurmuş. Korkunç bir şey. Seval. <gülüyor> Gel burada böyle durmayalım Bir şeyler yapalım Kim Sen burada ne arıyorsun Gitmedim Noni Gemiye binmedim Motor kiralayıp geri döndüm Ravinia Ölmüş Kim Biliyorum dik. Ben de biraz önce geldim Onu bu durumda buldum dokunamadım Öldürülmüş Öldürülmüş mü Kim öldürdü onu Bilmiyorum Şimdi adanın savcısını aradım Telefon hatları çok karışık sonunda bağlayabildiler Savcı burada değilmiş karşıya geçmiş Yardımcısı Sibori birazdan burada olacak Savcıya haber vermeye çalışacaklar Ama artık karşıdan bu havada hiçbir motor gelemez Onu kim öldürdü? Katil kaçmış olmalı Çevreye baktım tabanca da yok Zaten rüzgarda iz filan bulamayız Ne yapacağız şimdi Cem? Sibori ile konuştum Lavinia'yı içeri almamı söyledi Yağmur çiselemeye başladı onu burada bırakamayız Dik bana yardım et hadi Kollarından tut Yatak odasına taşıyalım Senin için geri döndüm Nani Seni almadan gidemedim Burada yalnız başına bırakamayacağımı anladım Keşke gelmeseydin, Cim Şimdi herkes Lavinia'yı benim öldürdüğümü sanacak Öyle değil mi Yok hayır onu demek istemedim Sen kimseyi öldüremezsin Lavinia ile kavga ettiğimizi herkes biliyor Birbirimizden nefret ediyorduk Biraz önce Sibori beni sorguya çekti Bana Adi'ye neden döndüğümü sorduğu zaman bir şey söyleyemedim Ona senin için döndüğümü nasıl anlatırdım? Cim Ben de Roy konuşamadım Nişanı bozmak istediğimi anlatacak zaman olmadı Roy beni nasıl savunuyor bir görsem O da bana niye döndüğümü sordu Susup kaldım. Cem ne yapacağız Noni Sevgilim korkma sakın Her şey yoluna girecek göreceksin Bana sen inanıyorsun ya bu yeter oh, ama... Şimdiden paniğe kapılmayalım Suçsuz olduğumu nasılsa anlayacaklar Cem yine de Katil mutlaka bulunacak Sibori herkesi sorguya çekiyor Adada zaten fazla kimse yok Katil buradan kaçamaz Sibör'ü Dick'i de eski asker diye kendine yardımcı seçti Hem Dik Lavinya'nın en yakınıydı Ona düşman olan kimseleri tanır Belki de Lavinya'yı bir tarım işçisi öldürdü Olamaz mı? Lavinya kimseyle iyi geçinemezdi ki İşçilerle Dik ilgilenirdi Onlardan birinin Lavinya'dan nefret edeceğini sanma. Ama o gece hepimiz bir aradaydık Başka kim olabilir? Sizinle olmayan yalnız ben varım yo, yo, yo. Öyle gözlerini korkuyla açma Benden kuşkulanmaları doğal Onun için öyle söyledim Dur bakalım yakında her şeyi öğreniriz Lavinia'yı öldüren tabanca da bulunamadı İçimizde yalnız dikin tabancası vardı Onu da birkaç gün önce kaybetmiş Belki de Lavinia O tabancayla vuruldu Biraz daha romalır mısın Noni? İçin ısınır. Hayır teşekkür ederim Aurelia Şimdi daha iyiyim Çok sarsıldın Noni Tam düğün arifesi böyle bir olayı yaşaman senin için iyi olmadı Birden çöküverdin. Of, Üstelik fırtına da insana sinirlerini bozuyor Yakında hava düzelir abla Noni'nin üzülmesi için bir neden yok Lavinia'yı fazla tanımazdı Katili de bulacaklar nasıl olsa Siz ikiniz bana karşı o kadar iyi davrandınız ki Oysa ben Neyin var Noni ne oldu sana ne söylemek istiyorsun Roy Ben seninle evlenemeyeceğim Fakat Noni Lütfen abla lütfen Noni sevgilim Sinirlerin gerçekten bozulmuş Ne söylediğinin farkında değilsin Hayır Roy ben Jim'i seviyorum O benim için adaya geri döndü Beni alıp götürmek için Ne olur anlayın bizi Birbirimizi seviyoruz Bunun için seninle evlenemem Roy Ya Demek Jim Özür dilerim Roy Seni üzmek istemezdim ama Ama üzdün Noni biz burada düğün hazırlığı yaparken Roy'u en yakın arkadaşıyla aldattın. Aldatmadım hayır. Sen sen çok kurnazmışsın hani. Geçen hafta noterden gelen mektupta babandan kalan mirasın onun borçlarını ödemeye ancak yettiğini öğrendi. Zengin olmadığını anladın. Öğren ya. O zaman Roy'u Roy'un bu küçük çiftliğinin sana yetmeyeceğini anladın, cime yanaştın. Onu baştan çıkardın. Gözün Lavinya'nın malındaydı. Ne demek istiyorsun abla? ...Jim Lavinya ile kavga edip adadan ayrılınca... ...Noni'nin planları suya düştü. Belki de Lavinya'yı... ...sen öldürdün Noni. Atla. İşte her şey apaçık ortada Roy. Yemekten sonra Noni dinlenmek için odasına çekildi. Bize öyle söyledi. İyi ama Aurelia ben niçin... ...kestirme yoldan bahçelerin arasından... ...rahatlıkla Lavinya'nın evine gidip gelmiş olabilirsin. Bu arada onu öldürmüş olsan... Burada hepimiz seni odanda sandığımız için hiçbir şeyden kuşkulanmazdık. Düşün bak haklı değil miyim Roy? Saçma. Hiç değil. O gece hepimiz çok meşguldük. Sen Alfredle Fırtın'a eve zarar vermesin diye kapıları tahta çakıyordun. Ben odamdaydım. Bir süre sonra Noni aşağı inip diki arabasıyla evine götürmeyi teklif etti. Ama gerçekten odasında mıydı kim bilir? Peki ama niçin? ...niçin öldüreyim Lavinya'yı ben? Lavinya'nın mirasının Jim'e kalması için tabii. Sen çok zengin bir koca istedin Loni. Jim'in Roy'dan daha varlıklı olacağını anladığın zaman... ...onu seçtin. Hiç yüreğin sızlamadan kardeşimi terk ediyorsun. Yeter artık abla. Bütün varlığının babasının borçlarına yatırıldığını öğrenmesi... ...onu bu yola etmiştir. Çok rahat yaşamaya alışmış bir insan için... <Gülüyor> Loni Lavinya'yı öldüremez. Böyle saçma şeye kimse inanmaz. Peki de Lavinya'yı Jim öldürdü Roy... Ondan nefret ettiğini hepimiz biliyoruz. Nani de onu kışkırtmıştır. Ona buna çatmayı bırak abla. Söylediklerini kanıtlayacak hiçbir delil yok. Cinayet aleti olan silahı denize fırlatıp atmak çok kolay. Bu fırtınada olayı gören de olmaz. Bu yüzden önce cinayet nedenini bulup çıkarmalıyız. Aurelia. Nani, Nani bana öyle bakma. Eğer bu cinayette parmağım varsa cezanı çekeceksin. Cimle evlenip yanı çiftliğine yerleşemeyeceksin. Yeter artık abla yeter! Eğer Lavinya'yı Jim öldürmüş olsaydı cinayet yerinde kalıp beklemezdi Herkesin ondan kuşkulanacağını biliyordu Hem Lavinya'yı öldürmeyi düşünseydi onunla kavga edip adadan kaçmaya kalkar mıydı? Ama... Cinayet çok ağır bir suçlama abla Onlara kızıyorsun ama Noni'yi de Jim'i de karalamamalısın Oh, Hoş geldin Siboney Geldiğini duymadık Geç Geç şöyle, şöminenin karşısına otur. Ah, sağ ol Roy. İyi olur. Ah, oh, çok üşüdüm. Ah. Dışarıda fırtına iyice arttı. Öteki çiftlikten arabayla gelemedik. Yol kapanmış. Ağaçlar devrilmiş. Yanında kim vardı Siberi? dik de benimle buraya geldiler. Daha önce burada kalabileceğimizi söylemiştin ya o. Fırtına da gidip gelmek zor oluyor. İzin verirsen birlikte araştırmayı sürdürürüz ee, Tabi böyle Yukarıda hepinizin kalabileceği kadar konuk odası var Lavinya'nın evinde bir şeyler bulabildiniz mi? Ah, hayır Aurelya Evi, bahçeyi Her tarafı karış karış aradık Çalılıkların arasına bile baktık Tabancayı aradık Fırtınadan başımız döndü Aslında dışarıda göz gözü görmüyor Pek umudum kalmadı Tabancayı belki de katil fırlatıp denize attı Lavinia'nın kasasını açacaktınız... ...bir şeyler bulabildiniz mi? Onu açtık... ...kasada beş bin dolara yakın para vardı... ...onlara dokunmadım... ...orada bıraktık... ...bazı evrak senetler buldum... ...onları çantama doldurup buraya getirdim... ...biraz dinleneyim... ...hepsini inceleyeceğim... Sanırım cinayet nedenini araştırıyorsun... Evet Roy... ...katili gören yok... ...cinayet aleti yok... ...hiçbir şey yok... ...karanlıkta el yordamıyla araştırıyoruz işte... Bir de bu fırtına. Karşıdan ne savcı gelebiliyor ne de memurlar. Yalnız bildiğimiz tek şey katilin hala bu adada olması. Bir yere kaçamaz. Sönmeden bir yetişemişsem Bu ne Yerde biri yazıyor Telefonun Nani sen misin? Neden bağırıyı kızım? Nerede yatan ki? Ölmüş. Siberi vurmuşlar onu. Tam başın. Çekil sen yanından Nani. Gel canım şöyle koltuğa otur. Hadi. Hadi sakin ol. Bak hepiniz buradayız. Hala sıcak Dokun Dokunma Bakla kendini Nani kendine gel. Aman tanrım. Siberi kim öldürmüş olabilir? Tık, tık Lavinia gibi tabancayla. Hem de. Galiba aynı tabancayla vurulmuş. Fakat daha yakından. Anlayamıyorum. Sibörü neden odasında değil? Soyunmamış. Burada ne arıyor? Hemen. Onu ölmüş. kim öldürdü? Hemen. Evde bizlerden başka kimse yoktu Emir Roy. Evetdik. Dışarıdan kimse girmiş olamaz. Yatmadan önce Sibörü ile birlikte kapıları, pencereleri kontrol etmiştik. Sen de sürgülemiştin Roy. Evet. Yani Odalara bakalım bir yere gizlenmişdir. <gülüyor> bakalım, ama bulacağımızı sanmıyorum Oral ya Bence katil içimizden biri. Olamaz. Noni, sen burada ne arıyordun? Siberi öldüreni gördün mü? Hayır Roy, kimseyi görmedim. Yalnız aşağı indiğim zaman sanki biri yanından hızla geçti. Bir kapı açıldı. Bir yerlerden rüzgar esti. Elimdeki mum söndü. Yavaş, bir sakin. Her şeyi baştan anlatsan iyi olacak Doni. Henüz yatmıştım Bir ara telefon sesi duydum Uzun uzun çalıyordu Kimse cevap vermeyince kalktım Elektrikler yanmıyordu Mumu aldım Merdivenlerden inerken telefon sustu İşte O sırada Siböre'yi gördüm Telefonun yanında Yerde yatıyordu Gözleri açıktı Başından kan akıyordu Ondan sonrasını biz de biliyoruz Doni. Hadi gel seni odana götüreyim Burada böyle oturdukça Bir dakikacığım Noni'ye bir şey soracağım Ne soracaksın abla? Ben de uyumuyordum Roy ama telefon sesini duymadım Galiba Noni'den başka kimse duymamış Bu fırtınada hiçbirimiz duyamazdık Ama Noni'nin odası buraya daha yakın Peki tabanca sesini duydun mu Noni? Hayır Söyledim ya Yalnızca telefon sesini duydum Alo, alo, santral, alo, a, -a, -a evet, duyuyorum, ama sesiniz çok kötü geliyorum. E, anlıyorum, anlıyorum fırtına da Alo, hay Allah, ses bir geliyor bir gidiyor. Alo, tamam, tamam şimdi daha iyi, şimdi daha iyi. Evet, evet dün geceyi sormuştum. Buradan Roy'un çiftliğine telefon eden oldu mu? Ha, evet, onu öğrenmek istemiştim. Alo? Alo beni duyuyor musunuz İyi bekliyorum efendim Bekliyorum Ne Aa, Evet evet evet duydum Peki peki teşekkür ederim Ne oldu dik ne dediler Hiç konuşulmuyor ki da anlaşabildik Söylesene dik dün gece kim telefon etmiş Siberi karşı kıyı aramış Savcıyla acele görüşmek istemiş Telefonu o bağlatmış Peki hemen Santral telefon hatlarından çok karışık olduğunu söylemiş Ama Siberi ısrar etmiş Bütün gece konuşmak için bekleyebileceğini söylemiş Sonra Santral gece yarısından sonra hattı tutturabilmiş Burayı aramış Aramış ama kimse cevap vermemiş Şimdi anlaşılıyor Dün gece Siberi telefonun başında savcıyla konuşmak için bekliyormuş Ama konuşamadan onu öldürdüler Katil onun savcıyla görüşmesinden korkmuş Öyle anlaşılıyor Acaba Siberi niye acele etti hem de gece herkesin yatmasını bekledikten sonra Hiçbirimize bir şey söylemedi Haber vermedi Dik sen onun yardımcısıydın Senden bile gizlemiş Hala onun yardımcısıyım Roy Sibori öldüğüne göre Katili bulmak şimdi benim görevim Haklısın Burada böyle eli bağlı oturamayız Bu görevi birinin yüklenmesi gerekli Hem de ortalıkta eli tabancalı bir katil dolaşırken Gözünü kırpmadan adam öldüren biri hı hı. Hem de aramızda Sibori her ne bulduysa telaşa kapılmış olmalı hiç kimseye güvenmedi. Savcıya akıl danışmak istemiştir. Yeniden karanlığa gömüldük senedik edik. ne bulduysa biz de onu aramak zorundayız. Peki ama ne yapacağız? Önce Siberin odasından başlayacağız. Belki... Belki birimizin gözüne bir şey ilişir. Siberi'yi tedirgin eden şey. İyi öyleyse. Hadi oraya gidelim. da ne aradığımızı bile bilmiyoruz dik. Hiç olmazsa Sibör'ünün neler yaptığını öğrenmeye çalışalım. Yemekten sonra hemen odasına çekilmişti değil mi? Evet. Hepimizden önce yattı. Yani ben yatacak sanmıştım. Hı. Ama yatağa şöyle bir uzanmış. Bakın yatağın örtüsünü bile kaldırmamış. Yalnızca kırışmış. Evet uzanmış. Belki dinlenmek için. Ya da düşünmüş oldu Sonra kalkmış... ...şömineyi karıştırmış. İşte... Maşa yerinde değil. Ocağın kenarında duruyor. Polis gibi düşünüyorsun dik. Doğrusu senin bu yanını tanımıyordum. Ben de öyle. Lavinia öldükten sonra, şey, yani onu kaybettikten sonra sanki gözlerin önünden ağır bir perde kaldı. Onun tutkusundan kurtulunca kendime yeniden kavuşmuş gibiyim. Lavinia'nın baskısı değil mi? Sürekli kavga etmenize rağmen... ...birbirinizden kopamayacak kadar bağlıydınız. Evetciğim haklısın. Birbirimizi tamamlıyorduk. Daha doğrusu ben Lavinya'ya hem boyun eğiyor... ...hem baş kaldırıyordum. Onunla uğraşmaktan... ...öylesine yorgun düşmüştüm ki... ...başka hiçbir şey beni ilgilendirmiyordu. Şimdi yine karşımızda eski güçlü dik var. Hızlı karar veren... ...olayları birbirine bağlayan dik. Ama artık çok yaşlıyım Roy. Tek amacım Lavinya'nın... Siber'in katili olan adamı bulmak. Katilin erkek olduğunu nereden biliyorsun Dik? Kadın da olabilir tabii. Tabancayı herkes kullanır. Şuraya bak Dik. Siber hemen hemen bütün mumları kullanmış. Hı, doğru. Masanın üstü tükenmiş mumlarla dolu. Evet. Hı, anlıyorum. Siberi burada çalışmış. Hı, doğru. Sandalye geriye çekilmiş. Masanın üstündeki eşyalar arkaya yatılmış. Sanki sanki siber masanın üstüne bir şey koymuş. Kağıtlar? Tamam anlaşıldı. Laviyen'in evrakları. Siver'i onları incelemiş. Sahi. Odasında onlara bakacağını söylemişti. Peki ama ortada hiçbir şey yok. Bir tek kağıt bile. Hepsini toplayıp çantaya geri koymuş olmalı. Acaba çanta nerede? Ha? İşte dik. Şurada. Siyah bir çanta. Hı. Yatağın altına sürülmüş. Hah. İçine bakalım şimdi. Hmm. Evet. Buraya gizlemek istemiş. Yok olamaz olamaz. Çantanın kilidi açık. Doğru düzgün kapanmamış. Ama ama bu kilit... ...zorlanarak açılmış. Çantayı zorlayarak mı açmışlar? İçini karıştırmışlar mı? İçi alt üst. Kağıtlar karışmış. Defterlerin sayfaları birbirine girmiş. Senetler çekler buruşmuş biri, biri bir şey aramış Herhalde Sonra da her şeyi çantaya tıkıp Buraya karyolanın altına it vermiş Çantada ne aradı dersiniz Hı -hı. Dik dik bak ne buldum. buldum. Bak Buruşmuş bir kağıt Masanın altına düşmüş Ver bakayım Belki de içinde önemli bir şey vardır Ama çok buruşmuş Ama okuyamıyorum Tanıdım Yazıyı tanıdım. Siberin el yazısı. Ha, belki de Siber'i düşünürken not aldı. Okuyabilir miydik? Yo hayır. Şuraya masanın üstüne koyayım. Şamdanı yaklaştırır mısınız? Heh. Yazmış, karalamış. Harfler birbirine girmiş. Bak, bak, bak, bak. Burada büyük harflerle Katil kim diye yazmış. Altına da, altına da isimleri sıralamış. Evet. Hmm. Jim diye başlamış Karşısında artı işareti var Bir de soru Altında da dik yazıyor ha. Onun da karşısında aynı işaretler Roy senin de adın var Aurelian'ın Noni'nin Başka isim yok Yani yani bizden başka kimseden kuşkulanmamış Haklıymış Burada adı yazılanlardan biri onu öldürdü Ama Ablamla Noni'yi de yazmış Hepimizdir o Katil Lavinya'yı bir, bir şeyi gizlemek için öldürdü Siberiye'de kendisini tanıdığı için Biz şimdi burada bir tek şey öğrenebildik Katilin beş kişiden biri olduğunu Bunu zaten biliyorduk Benim demek istediğim o değil Katil Lavinya'yı ani bir öfkeyle öldürmemiş Daha önceden tasarlamış Uygun bir fırsatını kollamış Ama biz... Çünkü Lavinya'da ona ait bir şey vardı Lavinya'nın kasasında duruyordu Katil onu ele geçirmek için ya da onun Lavinya'da kalmasını istemediği için öldürdü. Sonra da Sibori çanta içinde onu buraya getirince... Üstelik ve... savcıya haber vermeye kalkışınca... O zaman Sibori'yi öldürdü. Sonra bir araya buraya çıktı, çantayı karıştırdı. Aradığını buldu, aldı. Siberi çantaya kasadan yalnız evrak, senet, çek gibi şeyler koymuştu. Demek ki katil korkutan şey bir belge, bir kağıt, belki de bir senet. Bunu nasıl öğreneceğiz? Katil çok akıllı. Bizden önce davranıyor Kendini suçlayacak delilleri bizden önce bulup yok ediyor Belki de şimdi Şimdi bu odada üçümüzden biri Katil Öteki iki kişiye yardım eder gibi görünüp için için alay ediyor Ama dik böyle Olamaz şey... mı Roy Belki de odasında dinlenmeye çekilen Aurelia ya da Noni Hangisi suçluysa O bizim durumumuza gülüyor Ama çember daraldı Tabanca dik Lavinya ile Siberi öldüren tabanca Bu evde olmalı Tabancayı bulursak fırtına geçince polisler gelecek Onu laboratuvara götürürler Katili parmak izinden bulurlar Haklısın Tek umudumuz o tabancayı bulmaya kaldı Daha önce onun denize atıldığını düşünmüştük Bir daha kullanıldığına göre Hala burada demektir Onu yeniden aramaya başlayalım Şimdi soruşturmayı dik yürütüyor Noni Kendisi durmadan suçlunun aramızda olduğunu söylemesine rağmen Yine de kendini bizden farklı görüyor Zaten bir insan hem suçlu hem de yargıç olamaz Roy fırtınanın dinmesini beklerken bir şeyler yapmalıyız Savcıyla polisler karşıdan gelinceye dek Kendimizi savunmak için suçluyu bulmaya çalışmalıyız Orası öyle Benim kanım dik iyi niyetli Tek başına hareket etmiyor Bir arada çalışıyorsunuz O yalnızca fikir veriyor yönlendiriyor Ama suçlu Jim gibi davranıyor Tavrı öyle Bana söylediğine göre Lavinia Jim'i mirasından mahrum etmiş Yeni bir vasiyetname düzenlemiş Onu da kasasına kitlemiş Bunu Lavinia Dike mi söylemiş? Yok hayır Dike öyle sanıyor İyi ama Roy... Jim ile asıl bu yüzden kavga etmişler Jim adadan bunun için kaçmaya kalkışmış Sonra da yolda fikrini değiştirip geri dönmüş Lavinia'yı öldürüp kasadan ikinci vasiyeti almaya çalışmış Seabör'ü onu çantasında getirince Bütün bunlar çok saçma Jim adaya beni almak için döndü Biliyorum Noni, biliyorum. Bence Dik suçunu cime yüklemeye çalışıyor. Suçunu mu? Asıl kuşkulara üstünde toplayan kişi Dik Noni, anlamadın mı? Neden ama? Hepimiz Dik ve Lavinya'nın sürekli kavga ettiklerini, geçinemediklerini biliyoruz. Dik aralarındaki ilişkiyi eski bir aşka bağlıyor, ama inandırıcı değil. Lavinya onu eskiden sevmiş olsa, herkesin önünde durmadan aşağılamaz, hor görmezdi. Kimse bu denli küçük düşmeye dayanamaz. Öyleyse? Benim düşünceme göre Dik Lavinya'dan çekiniyordu, ondan korkuyordu. Belki Lavinia onu elinde tutacak bir şey saklıyordu. Dik'in gitmesini engelleyen bir şey. Şantaj yapıyordu ona. Dick bu yüzden ondan kurtulmak için cinayeti işledi. Sonunda da o belgeyi ele geçirip yok etti. Bunu düşünmemiştim. Ama hiçbir zaman Jim'den kuşkulanmadım. Benden Oni. Jim dürüst bir insandır. Aramızda ne geçerse geçsin her zaman onun dostuyum. Sen sen onu sevdin. Açıkça bana söyledin. Seni çocukluğundan beri tanırım Oni. Bir zamanlar babalarımız çok yakın arkadaşçılar. O zaman bana abi derdin. Şimdi yine senin dostunum. Bana inan. Benim için önemli olan senin mutluluğun. Hay. Ne kadar iyisin. Jimmy'nin suçsuz olduğunu kanıtlamalıyız Noni. Bunun için de tabancayı bulmak zorundayız. Silahın üzerindeki parmak izleri diki ele verecektir. Ama her yeri karış karış aradık bulamadık. Umudunu kesme onu. Onu ben bulacağım. Jimmy'yi bu kuşkulardan kurtaracağım. Umarım katil onu bir daha kullanmaya kalkışmaz Sana da iyi geceler <Gülüyor> Of, Yine elindeki mum söndü her yerden rüzgar giriyor Şurada bir kibit olacaktı Evet işte burada Burada buldum Kim o? Kim var orada? Cevap verin Şu kibiti yakayım Hayır Siz Niye kibriti üflediniz Cevap verin Bırakın dokunmayın bana Dokunmayın Kimseniz söyleyeyim Ne yapmak istiyorsunuz ya, Beni Gel buraya Kaçma Bırakın, Bırakın. beni Gidin buradan. Gidin buradan Buraya gel Benden kaçamazsın Noni Sen de <gülüyor> Tıpkı ötekiler gibi Hayır hayır İkbal <gülüyor> Yetişin <gülüyor> <gülüyor> Bağırma Noni bağırma. Herkes odasında yapıyor Fırtınadan <gülüyor> kimse sesini duyamaz <gülüyor> Boşuna direnme <gülüyor> Kapının önünü kapattım Boşuna arama Sinan. Beni öldürmek istiyorsun Olamaz Olamaz Evet Benim Noni Sevgili çocuk En zekit seni de öldürmek zorundayım Peki ama niçin Niçin Roy Çünkü benimle evlenmek istemedin Kimi seçtin Aslında benim için önemli değil sana aşık değilim. Ne olur bırak beni. Rölye. Bırak beni. Olmaz canım. Sen çantandan kaybolan paraları tanıyorsun. Üzerine dökülen parfüm kokusu paralara öylesinmiş ki görür görmez senin paraların olduğunu anlayacaksın. Ama Roy Onları ben çaldım. Lavinia'dan borç almıştım. Vadesi geldiğinde ödeyemedim. Beni sıkıştırmaya başlayınca senin çantandan aldım Roy bana söyleyebilirdin Ben verirdim sana Lavinia'ya borçlu olduğumu kimsenin bilmesini istemedim Çiftlik işlerinden anlamıyorum Babam öldükten sonra iflas edecektim Paraları anlatabilirdin Roy Benim sıkıntım kimseye ilgilendirmez Beni başarısız biri görmelerine dayanamam Ama Roy Çantandan o paraları aldığım zaman Üzerine dökülen parfüm kokusu ne kadar havalandırdıysam da çıkmadı Lavinya'ya verdiğimde senin kokunu hemen tanıdı sana söylemesinden korkmaya başladım Roy. Yine de Lavinia onları çabucak harcar diye umut ediyordum Fakat o paraları kasaya saklanmış Ama Roy Ayrıca kasada imzaladığım borç senedi de vardı Yüklü bir borç senedi Hiçbir zaman ödeyemeyeceğim kadar çok Bu yüzden onu öldürdüm oh. Sonra Sibori kasayı açtıkları zaman paralardan söz etti Onları ortaya çıkar çıkmaz tanıyacaktım Bunun için Ölmen gerek Noni Roy. Çantadan bot senedini alıp yaktım Şimdi de sen ölünce Kimse benden kuş kullanamaz artık Hayır hayır Roy Ben kimseye bir şey söylemem Olmaz Noni olmaz boşlu olduğumu kimse anlayamayacak Ne olur bırak beni <gülüyor> Yemin ederim Roy Köşeye sıkıştın Noni Karanlıkta seni görmüyorum ama Yerini biliyorum Rahat dur artık kaçamazsın <gülüyor> Niye bu, şeyim, kurtar beni Kurtar beni Noni ah. Noni neredesin Yaralandın mı Bir şeyim yok Noni Noni sevgilim nasılsın Cevap ver bana İyiyim Kurşun yanı başından geçti Kaçtı mı Roy beni öldürmek istiyordu diye. Tamam Noni tamam sevgilim Korkma artık her şey geçti Bak değil. Hadi canım kendine gel Roy bu cinayetleri nasıl işledi hala anlayamıyorum Çiftliğin durumu çok kötüleşmişti biliyorum Her şeyi babam yönetiyordu O ölünce birkaç yıl idare ettik ama... Sonra Sonra Roy Noni ile evlenmeye karar verince Rahatlayacağımızı sanmıştık Fakat onun da gelirinin babasının borçlarına ödendiğini öğrenince O zaman Roy Lavinia'dan borç almış Bana bundan söz etmedi Merak etme ben her şeyi yoluna koyarım demişti Roy gururlu bir insan Dertlerini kimseye anlatmaktan hoşlanmazdı Lavinia'nın kendisine durmadan borcunu hatırlatması onu üzüyordu Hatırlarsınız o gece yemekte e para verip adadan gönderdiği için onunla alay etti Borcunu hemen ödeyemeyeceğini biliyordu Herkesin yanında onu daha da küçük düşürecekti Roy bunun için Lavinia'yı ortadan kaldırmaya karar vermiş Ama bu çok korkunç bir şey Lavinia öldükten sonra mirası Jim'e kalacaktı kimle çiftliklerini birleştirmeye karar vermişlerdi O zaman durumu düzelecekti Kimse Roy'un mali sıkıntısını anlayamayacaktı Demek bu yüzden durmadan Cimin suçsuzluğunu savunuyordu. Hatta onun Lavinia ile kavga edip adadan ayrılması işine yarayacaktı. O yüzden Cimin dönüşüne çok şaşırdı. Onun Lavinia'nın mirasını almasını mutlaka istiyordu. Peki ama Lavinia'ya verdiği borç senedi? Onu da bir fırsatını bulup kasadan alıp yok edecekti. Yine de öyle yaptı ya. Ama Siberi öldürerek. Siberi her şeyi anlamıştı. Savcıya telefonla bunu haber verecekti. Dik tabancan ondaymış Evet Noni Eldiven giyerek tabancamı kullanmış Üzerindeki parmak izlerimin yok olmaması için Suçu sonunda senin üstüne atacak dedik. Noni'ye de bana da Senden kuşkulandığını söylüyordu Evet Eğer onu suç üstünde yakalamasıydık Noni'yi öldürüp silahı Orada düşürmüş gibi bırakacaktı Suç benim üstünde kalacaktı Zavallı Roy Ona yine de kızamıyorum Yakalanacağını anlayınca kaçtı Bu fırtınada Motora atlayıp adadan gitmeye çalıştı <gülüyor> Ama Motor kayalara çarpıp Gözlerimizin önünde parçalandı Öldü Roy öldü Orelia Roy bilerek ölümü atıldı İnan böylesi daha iyi oldu Cim doğru söylüyor Orelia Roy cinayetleri gururu yüzünden işledi Kendini kurtarmak için çabaladıkça daha da battı Parasızlığını çiftlik işlerindeki başarısızlığını kimsenin anlamasını istememişti Her şeyin bittiğini anladığı zaman da denize açılarak kendini öldürdü Ben seni suçlamıştım Noni Hepsini unuttum Aurelia Jim'le evlenip Lavinia'nın çiftliğine yerleşeceğiz Komşu olacağız Seni hiç yalnız bırakmayacağız Eğer istersen Aurelia... ...yine çiftlikleri birleştirebiliriz. Tıpkı Roy'la kararlaştırdığımız gibi. Ne dersin? İkiniz de ne kadar iyisiniz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilerim bundan sonra mutlu olursunuz. Hart'ın yazdığı, özel arabulun radyoya uyarladığı Fırtına Gecesi adlı oyunumuzu sunduk.